Bizim dedemizin izzet ve şerefi İslam'ın ve izzetten kaynaklanıyor. İmam-ı Rebdâ'l-i kentte sallallahu siddhûf ki, İslam'ın izzet ve şerefi Küfrün zilleti diyor. Zilletini gerektiriyor. Diyor. İslam ve Müslüman aziz ise Aziz ise Küfrü, zelindir diyor. Zillet saygıyor diyor. Müslüman'ın zilleti Müslüman'ın deliğine düşmüştü kafirin izzeti diyor, galibini demektir diyor. Elhamdüyağlu, velâ yûlâh reyli. Hak her zaman üstü olur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakka hiçbir kimse kalede çalamaz diyor. Bizim ecdadımız, rahmetullah Aleyhi, Aleyhi'nin rahmetine vasiyaten adam, adam sabah ezanından önce mehter marşı da kalkardı, getrağından. Tam insan vakti İstanbul'un yeni tepesi vardı. Yeni tepesinde de ne? çalardı. Adam yatağında fırlarken kuzeyi körliyordu. Hasan'ın Mahmut diye yarım saat sabah körliyor. Adam sanki yani sabah güneş doğarken mağarasından çıkan bir aslan düşünün. Aslanız çıkıyor bana. Orman iliyor dede kal. İmam ve İslam hüks beyecanıyla ekosuyla etemden kalkıyor. Ve Eczan-ı Muhammed'in yarım saat sonra önce Bitirelim, bitirelim yalnız bir meslekliğimiz var. Efendimiz Hazreti Ali Kerrem Allah'ın önce sohbet ediyor. Hazreti Ali Kerrem Allah'ın önce diyor ki Ya Resulullah diyor. 17 kılıç darbesi aldın diyor. On yedi de yere düştün ve kalktın ya Resulallah. Elhamdülillah diyor. Efendimiz Efendimiz Selatü Vesselam duydu ki Ali evet dedi. 17 kılıç darbesi aldım. 17 yedi kere yere, yere düştün ama sen kalkmadın dedi. Cebrail İslam Zemiyah tamam. Bütün hadise boyuna idare etti. Ben formasyonunu tamamlayayım Allah'a izniyle. Ben tebefküyümü yakayım. Bak sana Allah çekeceğim ne yapacak? Nemruh İbrahim Aleyhisselam şu boğazına kadar hayvan gerisine soktu. Affedez, inek gerisine soktu. Her tarafını böyle biriyle böyle kişide bir derdik. Bir kafa dışarı. Bir kafa dışarı. Başka bir şey yok. Hadi bakalım. E tepe tepe, odunlar yiyordu, ateşe gelirdi odunlar, cayır cayır yanmaya başladı. O an Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cibril'e evini gönderdi. İbrahim'e dedi, söyle bakayım dedi. Bir şeye ihtiyacı var. Cebrail Selam geldi, dedi İbrahim Allah'a sana selamı var dedi. Rabbim diyor ki, Rabbimiz diyor ki İbrahim bir şeye ihtiyacı var mı? İbrahim aleyhisselam diyor ki, şimdiye kadar benim her halime nikahban olanlar varanda, benim neye ihtiyacım muhtaç oldum bilen şu an benim neye muhtaç oldum bilmede Aciz mi der demez. Ya da ortun ibadetin o sana ala İbrahim ateş yakma. Ateş! İbrahim'e sevimlik ol! Ateş! sana bahar mevsimi ol! Allah dur! Ya Rucunilerden ve senemen yele İbrahim Yunus Aleyhisselam desen gel hakeza öyle Muhammed Mustafa Sala sen desen öyle Musa Aleyhisselam desen hakeza öyle Bu işi Allah getirecek Allah Yeter ki Cenab-ı Hakk'ın bize iyilik yapmasına biz Mâkes alalım, ayna alalım, seza alalım, layık olalım Mesela bu da arkadaşlar İşte o köprüyü ibadet kuruyor O köprüyü ibadet kuruyor O köprüyü ibadet kuruyor Ve bu rüzgar var, bu gemiyi sana verebilir mi? Veremez Gemi mesela böyle gidiyorsa burada rüzgar etse bile Kaptan ne yapıp dübünü kırar, geminin kafasını şöyle çevirir, rüzgar eser, gemiyi yalar gider, değil mi? Direkt böyle gitse belki Bursa dalgalar alabora gemi. ama kaptan ne yapıyor? Kafayı kırıyor böyle, gelen dalgalar vuruyor, gemiyi sarsmıyor. Rüzgar alabora yapamıyor. Niye? Gümen çünkü sağlam. <gülüyor> Anla belki, amma belki. eğer kırıksa veya bir geminin dümeni kilitlenirse o zaman gemi gemi gene suyun üstte duracak. Ama gene suyun üstte duracak. ve sahilden bakan bu gemiyi belki yüzüyor zannedecek değil mi? Eyvallah. Fakat bu gemi yüzüyor mu yoksa sürükleniyor mu? Sürükleniyor değil mi Eyvallah? E sonunda akıdet ne olacak? Ya bir kayaya koyacak ki ütlak edecek Veyahut da o dolga bu dolga Bu gemi sürüdüğü dibini boğul boğulayacak Bütün mesele direksiyon ve didonun çalışmasına bağlı Şimdi Dini kabul etmeyen, ateist olan, allahsız olan insan o da yaşıyor Anlatıyorsun anlatıyorsun anlatıyorsun bu Allah size değilim, affedersiniz. Burdan giriyor, buradan çıkıyor, kardeşim ya, ne sorun zorunmaz ya. Öyle veya böyle, ekmek geliyor, su geliyor ya, ne var ya. Sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum, ne var? Sen git camiye, ben gidiyorum kahveye. Sen git efendim, ağır, ve cephazı, sakı yoksa onunla bağız dene, ben gidiyorum, diskoteye vesaire. Hayat aynı kardeşim, o kadar. O senin tutkun, sevgin, peki ondan sonra saygı duyarım, sen de bana saygı duymasayır. O da yaşıyor, bu da yaşıyor. Geminin dümeni sağlarken gemi sürülüsü değil, değil mi? Eyvallah. Geminin geminin dümeni girdikten sonra gene gemi sürülüsü değil, değil mi? Eyvallah. Anlamelerken anlamelerken adet sonuç ikisi aynı mı? Yoo. Birisi inkar ediyor. İşte. işte, İşte. Dinsizliğin Allahsız'dan Muhammed Mustafa'nın yolunu terk etmiş değil akıbetini aynen o dübeliklerden yeni gibi olacaktı. Onun için eksik verimini tamamlayalım. Dünyanın kontrol edelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyorsa devam tamam kardeşim. Bakımını muntazam yap kardeşim. Çalışmıyorsa mutlaka müdahale etmen gerekir. Allah Celle Celaluhu işi bilen kalite, kalifiye Müslüman olmaya, on numara araba gibi, dumanın üstünde sıfır kilometre araba gibi olmaya bizim muvaffak eylesin. Dede Sultan Vati, o neslin peki, temel felsefesini izah ederken buyuruyor ki İntisa ve cahidu fillah olupdur <gülüyor> dur Din-i İslam'ın mücadif rejoia-nos baixela eh de começar tom enviamos enviamos isna dumar dumun دفع عن رابون منيطتنا خطاب نسمال له نوفمبر كان جانتا إشتيول أمبيدو بس والله زيي أصف هزاران دكتوم أي محمد <gülüyor> Allah bana kurgan da cahilü billah buyurdu benim davalı koşun çalışın uğraşın dilin en diyor, diyor benim biricik gayretim budur diyor benim belki Allah'ın peygamberlerine evliyasına Allah'a Allah güvenim sonsuzdur diyor Cenab-ı Hakk'ın evliya kutlarıyla dostlarıyla ben ehl-i küfrün, kafirin sırtını yere getireceğim diyor. Etikeden malınla, canınla, Allah yolunda çalışmaya, mücadele, et, mücadele etmeye, yüz binlerce iştahım var, aşkım var benim diyor. Ben de sürekli salva salam diyor. Senin mucizelerinle, senin safane olan itikadınla, imanınla diyor. Ben! bu dinin beli İslam'a, hasın kesilen bütün insanların üstesinden geleceğim diyor. Maraş'ın kanı, Sultan Fafi kanı. Kanımız onların kanı. Ama niçin? Niçin dedi onlar gibi iş veriyorlar? Demin onlar mevlayı i bir küpü tanıdılar. Birisi tanıyamadı. Onun için, onun için hastalığımıza reçete hastalığımızı reçete, hastalığımızı reçete. İmam-ı Rabbani kulz-ı sırr-ı büyüğü dörtlü bir reçete var. Tamam mı? Teşhis, hastalığın tedavi. Birbirimiz, Hepiniz, her biriniz, Allah Celle Celalünün bilinmesi mümkün olan noktaya kadar nevzeyi tanıyacağız. Esma-ı <gülüyor> sıfatıyla, sıfatıyla. Önce Allah'la aramızı düzeltmeyi öğrençeceğiz. ''Mem câberi <gülüyor> s-sâdîk'e'' dediler ki ''Nâlenâ ne tuğfelâ yüşte câbülenâ'' Koca İmam kudiler, Efendi Hazretleri Ne oluyor ki bize? Allah'ı yalvarıyoruz ama Allah duamızı kabul etmiyor Buyurduk bu o büyük insan İmam-ı Azam Ebu Hanife Efendimizin üstadı ''İnneküm tedğunnen lâ ta'ifunnehu'' Siz tanımadığınızı Allah'a dua ediyorsunuz Dilekçeyi, dilekçeyi uygun olmayan yere verdiğin zaman adam seni kovalıyor ya bu seferimizden bir şey bilmiyoruz. Ki o dilekçenin peki başvuruyu kurası gibi bir şey değil mi? Biz tanımadığımız bir Allah'a mı dolayabiliyoruz yoksa cemaat? Muhterem kardeşlerimiz. Onun için sultan diyor ki, önce Allah Celle Celaluhu tanınması mümkün olan şifaya kadar Allah tanıyacak değil. Mi? İkincisi, herkes kendi özeline ait olan fıkhı değil. hükümleri öğrenecek. Herkes ihl öğrenecek. İtikadı ehli sünnetler cemaat olacak. Kır kadar sapma olmayacak. Afganistan'da Abdullah Azam vardı. On sene önce iki tane uçucuyla birlikte sabah namazına giderken Mustafa onu şehit etti. Bir kitabında diyor ki Amerika dünyada bir Şii devletinin kurulmasına göz yumabilir. Bir Vehhabi itikadı devletin kurulmasına göz yumabilir. Ama Amerika hiçbir zaman ehli sünnetler cemaat inanç ve akidesine dayalı bir devletin kurulmasına izin verebilecektir diyor. Tespit 90'dan, tamam mı? Niye? Ehl-i Sünnet-Pel Cemaat İtikadı'nın nedeni bir devlet kurduğunu, ne kadar sağlam fenerler dayalı bir efendim, üniter devlet kurduğunu tarih gösteriyor diyor. Osmanlı Devleti. Amerika'da araştırmalar bunu gösteriyor. Onun için <gülüyor> yamuk yumuk, cımuk cıvık bir İslam, ondan sonra da sulandırılmış bir İslam vesaire böyle bir İslami anlayışın Kuran Cadde'ye defterliği ayır Amerika'da diyor onun için, onun için intikada ne de diyor? İntikadın ve diğer namazın, orucun, hacın, zekatın esnafsan ticaret alakalı hükümler idaretiysen idareyle alakalı hükümler memursan, gelin seni ipleren hükümler hanımsan Deki hanım veren hükümden ha bir yaşayan bir alimdir, büyük bir alimi Saddam'ın zulümden kaçmış bir da şimdi fıkıh dersi veriyordu hocadır el yani, mufassaf i, -i -e bir, bir kitabı vardı İslam köklerinde kadınla alakalı hükümden on, on bir cid, on bir cid, kadından bahsediyor. kadından bahsediyor Kadın yani konumuz kadın olsa, heybide heybide, neler, neler, neler var neler, neler var neler, neler var neler neler. Kadın kurtuldu, Türkiye kurtuldu, Türkiye kurtuldu, dünya kurtuldu. Ya bu da iş ilk iş, kadın kurtulmuş. Kadın anadır, ana, Allah-u Teala karikül et tecelli yapmıştır, tecelli ya yapmıştır kadınlar. Bak, karnında bebek büyütüyor. Sanki yer göbekleri rahat edersiniz. Allah'ın terle yere kötülük basmana. Kadını aynaya aldık. Kadını ne kadar muhteşem. Kadın şu Maraş'a petiyan su veren göre kalınsa. Gönül suyu arı duru olursa Maraş'ın üstlükleri arı duru su aktar. Gönül suyu bulandıysa o zaman Maraş'ın bütün muslukları çamda kırar. Kadın kurtuldu. İmam-ı göre muhafız edin İman ve kurtuldu, millet kurtuldu. Kadın bitti. her şey bitti. Ma feb Adada ala rica'yı filtreden lisan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'a, sağ ol senden. Ümmet'in hakkında, kadından daha tehlikeli bir firma diyor. En büyük korktuğum firma, kadın unsur ve peygamberimiz sağ ol senden. Kacı taraf bunu, tüyü gibi kabul ediyor ve kadını efendim yani o olanca şekliyle paramparça yapıp Ümmet-i Muhammed'in damlanmasına sebep oluyorlar. Bizim namusumuz onlardan sorulur bir yerde. Onların namusu bizden soruluyor peki. Kadın, insan dinden çıksa Allah yazarmasın, bir kelime inşaat getirip din ettiler. Fakat namus giderse, namus giderse, namus giderse, namus giderleri nasıl gelecekmiş? dedim gelmiş işte hedefine yolculuğunda işte Maraş'ın son bir vaklinde bir daha verdiler. Hiç de iyi değil. Şu efendiliğin yani manevi güzeli meşgul olduğu şu mecliste Maraş'ta son günlerde vesaireler çirkinliklere efendim hatırlatıp da zihninizi teşhis etmek istemiyorum. Killetle istemiyorum ama tablo hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Malak bir kaç işleme sarsıldı. He? Beş buçuk mu? Beş buçuk. Beş nokta üç değil Ne yapıyorsunuz siz bu işten? Ama şimdi konuşamıyorsun ki. Ağzına bir kelepçe. Allah göstermesin AB'ye girersek var ya. Artık bu konferanslarda bazıları da bir de milli alacak. Niye? AB diyecek ki ya ne oluyor ya Türkiye? Orada burada benim aleyhimden bazı konferanslar veriliyor. Hani biz birlikte beraberlik? Etrafım bunlara engelemeyecek. Allah göstermesin o dinleri. Ya suçsuz ceza olur mu ya? Ha? Allah aşkına ya. Suçsuz ceza olur mu? İza zalah zina ve riba ki denildi. Fakat احد من سمعت بذكر رسول الله sallallahu aleyhi ve Bir memleket faiz ve zina şu yol bulursa, kazanırsa o toplum batmaya yetmiştir. Asıl ekm salasın. Demin ne söylendi? Bütün fizik olaylarının gerisinde İslam müslümanlarda, İslam münferi manasında gelişen tüm fizik psikolojilerin gerisinde manevi faktörler vardır. Manevi sebepler vardır. Ka inat sen Allahsız nasıl kabul ediyorsun ya? İtalya'da pompeli şehri var. Hala sular altında. İnsanlar orada zina bir numara içildi tarihte. Ama insanlar taş kesildi böyle. Zina halinde böyle kalmışlar. Şimdi müziği olarak orası gezdiriliyor. <gülüyor> Onu yapan Allah bunu yapmaz mı? <gülüyor> Yapar. Ama Maraş'ın içinde var ya, içinizde var ya, gecenin o tenha saatinde, o kör saatinde, karanlık saatlerinde gözyaşlarıyla seccelleleri ıslatan Allah'ın mazlum kulları. <gülüyor> Gemiyi, iskelerle bağlayan halat vardır ya iplikçiklerden oluruz kadın saçı gibi örmüşsü böyle kalın halattan var, iplikler var iplik ip, ip, ip var o halatın var ya iplikçikleri yok diyor birkaç tane iplikçik var Geliyor o birkaç tane iplikle iskeler duruyor eğer o ipliğe koparsa Allah göstermesin Allah göstermesin Allah göstermesin Allah bunun memlekete, şu mazlum insanlara deprem afini göstermesin, sen afini göstermesin ama, bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? deprem tamam, genelde büyük patata pazarında, yıkıldı gitti cenazeler çıktı gitti vesaire falan filan onlara var ya, tamam ölen ölüyor, kalan kalıyor öle veya neyse oradan buradan yardım gene zar zor da olsa belli doğdu diyorsun ama ama şu İman ve İslam'ın depremi var ya, bu deprem var ya, bu depremin enkazı kolay kolay kalkmaz ha. Kolay kolay kalkmaz ha. Dünyadaki olaylara bakıp da gündemi sürekli onların oluşturduğunu zannetmeyelim. Hep böyle televizyona bakıyorsunuz haberlere. Vurdu, kırdı, bilmem ne yapmadığını geldi, gitti vesaire. Fransız Müslüman Roche Karabine'nin tesbiki var. Yalnız yokmuş gibi sürekli gündem maddeye taşıyor bu neden okuluyor belki bu efendim menfi bu eksileri veya bu efendim menfi gelişmeleri alt altta yaz topla bak ne oluyor dinim gidiyor dinim benim anamdır dinim benim anamdır anamı götürüyorlar anamı haykırlar benim hakkım Ananı götürecekler? Ananı ne laf sürüyecekler? Duracaksın ha? Mümkün mü? Anandan varmışsın. Kedi ve köperin bizim laf söylese peki? Yakarsın, yıkarsın okulu değil mi der ki? İslamiyetin peki. Ve ana kadar. ha? Çok affedersiniz ama yani bunu efendim yani heyecandan söylüyorum, ızdırahtan söylüyorum. Bir kedi köper kadar, Kedi köperin hukukunu konular kadardı. Hukuk kıymet iyi Borgunu çekiyorsun kardeşim, başbana! Üç yüz bin lira, beş yüz bin lira. Borgunu çektiğin mendili arıyorsun. Ha? Benim dinimden kedeler kaybettim ben. <gülüyor> bir mendili ararken duyduğun heyecan kadar. Dinini, beni, insanın çapşapını bulmak için icabında. Veya bir sarığını, bir sakalını arayıp bulunmak yaşamak konusunda bir gayretimiz olmayacak mı? takipemize zahmet verdi ki, ben 200 yüzlü insanlara çok sevinirim de. Ya dediler ki, acil 200 insan sevilir mi? Ben seviyorum abi derdi ya. Niye? Günümüzde insanlar insan var, yirmi olur. Eh, varken hani, iki yüzlü hayal'i sevinirim. İki <gülüyor> hani neyse de yani. Kaç yedi olduk canım? Muhterem kardeşlerim. O bakımdan, o bakımdan. İnsan dinini kıskanmadı. Dinle asist değil diye. Dini de söylendiği gibi ne gerekiyorsa seve seve icabında fedakarlan taklanılmadı. Benim anam, benim dedemine eğer o ortaya koymasaydı belki biz bugün bir katalik olarak ölecektik. Bir olarak ölecektik. Maraş'ta bile bir sınav ikvaliyetleri aldı başımıydı diyor. İstanbul'da o 15 tane 20 tane kilise açıldı. Avcılar aldı başını biliyor. İzmir'de istihbaratın tespitlerine göre 400 tane kimse açıldı. Raporlara göre gelen istihbari raporlara göre Adana 450 tane. Türkiye'nin Müslüman müteleeyinin yer sayısı sayıda sildir. bile 50 tane gibi misal çözüyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Secade gibi olan şunları kapatacaksın ha. Taşın bile sakınmaya geçinen hareket belki birilerinin peşkeşini çekiyor. Sadece 2004 yılı içerisinde, 2004 yılı içerisinde Kürt kardeşlerimize Hristiyan yapımı yapmak için 40 milyon dolarlık edelim yaptı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'ya. Ve Kürtçe yayın yapan internet siteleri var, iki tane üç tane. Ve şu ana kadar, şu ana kadar dağıtılan Kürtçe, İncil, Kütah, Broşür, Dergin, 300 milyonu geçti. Ülke. Nasıl ülke peki? Bu nedenle demek oluyor peki? Şimdiki papa 16. Benelikus, Redsker, ondan önceki papa Jampo. Jampo'nun bir deneyci vardı. Adam diyor ki, birinci bin yılında Avrupa'yı isteyen yaptık. İkinci bin yılında Afrika'yı bir isteyen yaptık. Sıra şimdi Orta Asya'da. Orta Asya'yı bir yaparken Türkiye'yi paşalar olarak kullanacağız diyor. Türkiye'yi köprü olarak kullanacağız. Türkiye'ye İncil ülkesidir. Ve İncil ülkesi olarak kalacaklar diyor. 40 Kır, seneden beri Vatikan'dan bir papas Türkiye'ye geliyor. Sivil geliyor, sivil geliyor. Bu adam sadece eski Bizans'tan kalan tarihi eserler beskildi. Ve bunlar, dünya kamuoyuyla duruyor, burası bizimdi, Türkler geldi, bizi kestiler, şunu yaptılar bunu yaptılar, Onun için işgal edeceğiz, işgal ettiğiniz zaman sakın bizi kınamayın diye. Yunanistan'da beter bardaklarla çocuklara sabahleyin, ana okulunda okuyan çocuklara süt tozundan süt veriyorlar, beter bardaklarda. Çocuk sütü içtiği zaman, bardağın böyle bir çift var, orada ne yazıyor biliyor musun? Oğlum içtiğin bu sütten aldığın enerjiyle İstanbul'un tekrar alınıp Yunanistan'a ilham için çalışmazsan bu süt sana haram olsun. İsrail'de eğitim dört yaşında başlar. Ki o eğitim sistemini Osman'dan aldı. Gört yaşında. Gört yaşındaki çocuk çocukla poligon atışları yaptırıyorlar. Dağ hedefler veriliyor ve daire şeklinde hedefler veriliyorlar çocuğun silahları bak verip diyor. şu efendim dairenin içerisinde bir Müslüman var onu kuradık bir ateş ta ta ta ta ta ta ta ta da çocuk gelirken Müslüman katli olarak geliyor Lübnan'da polisinde vurduğu zaman cesetini keçeye kaldırırdı ve kıdere kırpırdan geliyor çünkü ona verilen felsefe şu ne kadar Müslüman öldürürsen makamı o kadar yüksebilir biz neredeyiz biz neredeyiz biz neredeyiz hala yataktayız kalkacağız da elimizi yüzümüzü yıkayacağız da kahvaltı yapacağız işe gideceğiz vesaire falan da. bizim iş başındayken direksiyon başındayken makine başındayken veya tarlada çiftliğinde çubumuzdayken uzmanlar memleketin kaderiye hakkında bir tane değil. Bir sürü proje iliştiriyorlar. Sırf Türkiye konusunda mühendislik araştırmaları yapan uzmanlar var bu adamda. Amla ve lakin amla ve lakin bu Türk milletinin efedemiyen bir karakteri var. Allah Celle'de ne zaman bu ehli küfür azmışsa allah Teala onlara bulacağı tokatı bizim elimizde bulmuştur. Allah'ım o tokatı bir daha atmaya bizi muhabbet ediyorlar. Amin yapacağım diyorlar ama siz var ya hanım gibi Yüreğimiz orada Amin. Yani insanlar Birisi ananla sadık ne yapıyorsun? Tam ger Arslan mı Anam. Anan gibi savunması söz konusu olan. Amin. Geçen bir <gülüyor> elma yapmıyor peki. Haykırmaz sinir hakkında. ki sana deli ol demiyor ama ama Ne kadar yürekli olduğunu. Ne kadar peki ekoloğun olduğunu. Ne muazzam bir peki. Heyecanlar peki. Yani ardağlar gibi, halkanlar gibi patladın orada. Femek için insan top çeşiyor. On bilmiyor mu? Kim diyeceksin ki peki ya oca biz böyle kocakarı gibi amin desek Allah diyor ya. Bağırma anlası var. saade mağazan ayı. Peki yani dağına gelince lefbeyk Allahümme lefbeyk lefbeyke lau şerike leke leke lefbeyk hamda ve ni'mete leke lefbeyk lefbeyk şerike lefbeyk abdılar anh'u dağların gelirken sahabe diyor ki lefbeyk Allahümme lefbeyke lau şerike leke illa <Sessizlik> amda o nimete la tevelul illallah Muhammed Mustafa benim peygamberimdir Şimdi, bunu çok iyi bildiklerinin için böyle sihir keser ki bizi kesiyorlar diye yani. Mangoldaki közlerimiz tam sönmemiştir Mangoldaki közlerimizin üzerinde bir miktar kül var Bir kutsi ve lahuti nefes bekliyoruz Bir rüzgar bekliyoruz, bakalım bu nereden çıkacak? Belki de Maraş'tan çıkacak İnşallah <gülüyor> O nefes hu yapacak, küller savrulur, Aldığından közler çıkacak Allah bana bak Bana bak. İmanın varsa, imanın varsa, imanın varsa umudun vardır, umudun vardır. Aslan formül, İmanın varsa, tabii iman. İmanın varsa umudun vardır, umudun varsa korkma, korkma. Davaya gitten, şüpheim var ya. Gittendiğin an senin önüne formu da Buraya Madde 1 Allah bilinmesi lazım gelen Yere kadar bilinecek Madde 2 Herkes bilme hali bilecek İtikati boyutuyla Ameli boyutuyla Madde 3 Bildiğin bilme halini yaşayacaksın Elinden geldiğince Güç ve efendim ee, Kondisyonunu ortaya koyacaksın Kabiliyetini ortaya koyacaksın Madde 4 bir Allah dostu bulacaksın. şu nefsi emmarenin kafasını yıvan kafası ezer gibi ezeceksin tamam mı? bu nefsi ha, emmare hayi var ya bu kıpırdadın bir terçe bu ahtofun yaşadığın bir terçe yok alnımız secden kapmasa ve yani namaz kırmaktan bir terini kemik tatsa oruçtan desen yani betimiz benzimiz, rengimiz tatsa yine yok, yine yok, yine yok tamam mı? <gülüyor> Onun için bu hainin, bu hainin yani e, defterinin gürülmesi lazım. Bir memleketi düşman askeri işgal ettiği zaman, bütün millete düşen görev önce o düşmanı kovmaktır. Tamam mı? Deden de bir memlekettir. Muhyiddin İbn Arabi, Kudüs'e sürdüğüm duyurdu gibi. İnsan memleketi duyuruyor. Ne yücel tabi, Kudüs'e sürdüğü. Nakam-ı cennet olsun. Bu memleketi eğer hepsi ammare de onun uşakları işgal ederse, Yapacak bir iş, bu düşmanı kovmak gerekiyor. O da nasıl olacak? Kendisi mükemmel. Kendisi mükemmel. Ve başkasıyla mükemmel yapabilecek kabiliyette bir Allah dostu bulacaksın. Tamam mı? E şimdi kompedalını uzmanını bulacaksın. Demircinin pekini delilip kızları kızdırıp da ölsünde çekişle döve döve döve döve o şekil bir şekil verdiği gibi sen o manevi ölsünde çekişliğe çekişliğe çıkışlığı çıkışlığı seni bir şekilde satacak diyor. Ondan sonra diyorsun ki ben de bu dağlarla varım. Samaşa fiksiz hafı Önce eksizlerle bir Eğer şu vücuda bir top girmişse önce bu mikropların atılması lazım ediyor. Ondan sonra sıhhatla bahsetmek gerekiyor. Memleket işgal altında. Kafa işgal altında. Kalp işgal altında. Eğer işgalatında esaretin esirdiği söz konusu olduğu yerde hangi hürriyetten muhaseb diyorsun? Nam-ı Rabbani bu lisesiyle o bir mektubunda buyuruyor ki mektubu yazmış oldu insana. Allah seni bir esaretten kurtarsan hürriyetten bir şerri diyor. Adam diyor ki ben hürdey mi? Bir insan diyor hepsine esir oldun müddetçe o hürdeyidir diyor. Esir geliyor. Ne zaman fedafiyle teka bitti aile müşakrat olur. Ne zaman Allah'ta fani olur. Denizi atladın, kayboldun gittiğin gibi. Nerede yazılar? Onun dergâhını geri gel, kayboldun Ne Nefis seviş şeytan olur. O zaman yürürsün sen. O zaman yürürsün sen. O zaman yürürsün sen. Bütün Osmanlı padişahları ehli Nefsine karşı mücadele kaz kazanamayan bir adamın savaşta peki mücadele kazanması mümkün değil. Kazansa bile, darime taksiminde veyahut da başka konusunda hemen tatlaya giriyor o insan. Onun için nefsin ezilmesi gerekiyor. Hayatın en safhasında, Koca Yusuf, dünya çapında bir güreşçiydi. Allah yani beni rahmet eylesin. Kultere'li Mehmet de dünya çıkıldığı bir güreşçiydi. Fransa'da güreş olimpiyatları yapılıyor. Ve Müsabakalığı diyor finale iki tane güreşçi kalıyor. Finale iki tane güreşçi kalıyor. Finale yani en son peki iki tane güreşçi kaldığı zaman e, final oynanıyor. Ve iki futbol takımı artık yani yine yine yine, yine yine yine karşı karşıya girdi ama final dönüyor. Yenen birinci oluyor yeniden ikinci oluyor güneşin finalleri yapılıyor, en son müsabaka bütün Fransızlar elendi, Almanlar elendi, İngilizler, İtalyanlar, İspanyollar elendi künele kalan da iki tane Osmanlı güneşçisi Koca Yusuf ve kurt Değeri Mehmet <Gülüyor> neticede güneş ya güneş efendiliyali başladı olmadı bir, bir türlü, ne Koca Yusuf kurt dereliyi etti ne kurt dereli Koca Yusuf'u mahabbet etti ve hakem, güreşi dedi Ve neticede ikisinin elini ayak kaldırdı, darabalara dedi. Yok, galip gelen yok, darabalara dedi. O zaman kurtların dedi ki, bir dakika dedi, hakim, hakem dedi, bir dakika dedi. Sayın Fransızlar dedi. Bu güreşin asıl galibi Koca Yusuf Türk dedi. Ben dedi, ondan yaşlı olduğum için dedi, beni yenmeyi edebine sığdıramak dedi. Bizim memlekette bir adet var dedi. Delikanlı güreşçiler ihtiyarlara kapıştığı zaman ihtiyarlara hürmeten onun sırtını yere getirmezlerdi. Çünkü o yaş bakımından Muhammed Mustafa'ya daha yakın geldi. Bu güreşin sonucu beraber değil, güreşin galibi Kudüsü'tü. Kudüs'ü puanlardır biliyor musun? Böyle diyor. Kaybolu asma, kurban olur Ama şeyh görmüş. Ama dergah görmüş. Ama tehlike görmüş. Ama nefsi embalisin yılan kafası ezer gibi <gülüyor> Fransızlar Fasrı Mardesler ve Türkle son derece hakim adamlar. Onun için müthiş güç, kuvvet ve efol sahibi bu milletler ne yapalım? Koca Yusuf'un kalmış olduğu otele Fransa'nın en güzel kadını gönderemiyorlar, affedersiniz. Kadını gönderiyorlar, Koca Yusuf odasına geliyor, vuruyor kapıyı. Koca Yusuf kapıyı açıyor, ne var? Ne istiyorsun? Ah Yusuf'un diyor, benim binada bir idare var diyor. Senden de bir çocuğum olsun. Koca ücretsizlik, defol! Ben gül tabası kırgınlıyım. Kapatayım. Erküzüge çıkıyor millere, Fransız rakibin kocakların karıdır. Muhammed Mustafa Asal'sını ne buluyordur? En büyük güreşçi, nefsin madde edendir. İnsanlar kuşa getirmek sorun değil. Tamam mı? En büyük güreşçi, nefsini kuşa getirendir. Maddedir! Allah Celle Celaluhu! E Bilim ve sınıf ne kadar dinleyecek? Madde 2 Herkes İlhan'ın profesör olacak Madde 3 O bilinenler yaşanacak Önce teori sonra pratik Pratik olmayan teori bir yok Tamam mı? Savunuyorsan savunduğunu Ne kadar güzel olduğunu Söz ve davranışsa ortaya koymaya Mecbursun mecburuz Madde <gülüyor> 4 olacaksın bir Allah dostu. Şu nefsi emmariyle bir bakım yapacaksın. bir nebi? Rastansiyona belgeyi kabul edeceksin. Ondan sonra ben de Muhammed ve Mustafa'nın sancını taşırmaya dair bir insanım diyeceksin. Aksi halde lafla belirgemisi gitmiyor. Gitmiyor. Allah celle celle bu, bu altyapıyı hazırlayarak Bin bebeğe İslam sancağına, şevketle taşmaya bizden sonra kederle teslimet meyvesine muhafaza edesin. Her halükarda, ister şiddet anı olsun, ister, e, anı olsun, ister kitli kanı olsun, ister hatta kanı olsun, ister kilit kanı olsun, ister balık kanı olsun, İslamın harici namusunu muhafaza edip daha iyi ya Allah hepimize muhafaza edesin. Kedem öyleydi. Kedem öyleydi. Eksi 60 derecede sarı kamışta. 85 beş bin askerin donduğu o Allah'u yukarı dağınında. Donan askerlerimizin yegane hedefi benim erdaftarımla vatan kalsın. La herkese Muhammed ve Resulullah'tan onların da nasip olsun. Kelimeyi şahat etken onların da nasipi olsun. Camideki ezan, binlerdeki ezan bilmesin. Camideki sohbet bilmesin. Binler, binlerdeki hüküte Üstümasın ve İran'daki Kur'an dinlesin diye Eksi altmış derecede Belki soğuklar donuyor adam Donmamak için kasatlanıyor Elinin şurasını yırkıyordu Kanaksın da kan devirde el yapsın Donmasın diye Biraz daha savaşayım Biraz daha bu su deyin de El kapkanın peki Bana beddo almasın diye bir taraftan Su Karadistan çöplerinde o çöllerde, o çöllerde İngilizlere karşı 60 sene sıcakta kaldırılan asker de senin deden de, senin baban de bir yerde eee derdi neydi peki yaşamak olsaydı burada yaşardı boğazda yaşardı ne marşta ne bileyim yüzün bağların arasında yaşardı ama yok adam riski ve çileyi ihtiyar etti kazıksız ekmeği yemeği tercih etti hatta ekmeğe karşı Çekirde tercih etti. Arap kardeşlerimiz biz askerlerin ağzına bakıyor, ondan sonra Osmanlı askerine maalesef bazı cahil Arap kardeşlerimiz ondan sonra o 11 15 Osmanlı askerine ekmek vermedi, su vermedi. Ondan sonra hatta demir yolları da tahip edildi, ihmal vermesin diye. Fahret İngici Paşa komutasındaki 15 askere çevirde yedildi. Beydirilere çöpege getirildi. Bütün hayvanlar, insanlar kabız oldu. Kabız ve dede bako olduğu gibi çökenler bilir. Dedenin o kızdığı ne işi vardı peki. Altmış sene sıcak altında savaştığım Allah aşkına ya. Namlu'yu tutamıyorsun. Namlu! Elini yakıp güne su tok duyu. Gölgede sıcaklık taş kayıca. İşçinin suyun 35 sene var. İçin yanar, kavruz gibi kebap olursun. Ulan hiçbir tane hesap edersiniz. Hiçbir tane O, oh, hop. Oh ulan Müslüman olduk ondan sonra başımız dertten eksik olmadı ya nedir bu çektiğiniz falan dernek değil hatta demekten öteye düşünmek bile düşünmemeyim bununla birlikte, bekleklere eğer bu iş çileyle olduysa gandana alalım çile daha çile varsa gandana alalım biz çile dostuyuz yarabbim çileyi teriyar ederekten süren yalanız Allah'ım yeriz Allah'ım tarihçisi Arnavon diyor ki ki Arnavon Osmanlı durmadı Osmanlı durduruldu arabasının lastiğinin altındaki takoz alındığı an Osmanlı yine tarihi yürüyüşüne devam edecekleri buyuruyor İnşallah. bununla birlikte bununla birlikte derine geliyor Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sanki üzgün düşünüyor yani o dar anında peygamber kendimizin bir temel mucizesi bekleme gelmedi ne bir yağmur, ne bir su, ne bir ekmek ne bi bir müdahal maddesi evlisi yine mi oldu, aklı gitti Aha, ayakta efendim ayakkabı kalmadı bitti adam bitti bitti adam 20 yaşında ama 60 yaşında olmadı ve neticede neticede e, yardım bekleyen bir oldu Peygamber'in peki bir belirlediğim yani yardım görünmeyince acaba Resul Ekim sallallahu aleyhi ve sellem bize yani bir yardım gelmediğinden dolayı üzülmüş olabilir mi ya? Ha, ben ki Peygamber Efendimiz'e bir kesinlikle arz edeyim. Peygamber Efendimiz'e gönlünü alayım. Onu bir tesevni edeyim diye geliyor arası. Resul Ekim sallallahu aleyhi ve sellem'in hukusu. Cemaat. Kim kime teseviniyor? Şu hale bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve şu milletin ne kadar büyüğünden aşık olduğunu itham eden, ifade eden büyüklerimle Medine Karargah Subayı İdris Sabit Paşa kıymet. Nedense kimseler anlamaz at all. döneklik Sana da, bana da yakışan buraya Sana da, bana da şu kalbi Muhammed'in Mustafa sağ ve da onun davasına ipoteklemek diye düşen ipoteklemeye bizleri muvfak eylesin. Amin. Allah kusurlarımızı görüp gereğini telafi etmeye Rabbin bizleri muvfak eylesin. Amin. Her türlü şerrinin şerrinden her türlü kafinin küfüründen her türlü zalimin zulmünden her türlü caninin cinayetinden Cenab-ı Hak mazlum Cenab-ı Hakçıkların Müslümanları masumlu mahruz eylesin. Amin. Anadamlar bana yetim karnat oluyor Allah senden Muhammed Mustafa'dan, kum anandan kitabından, imanından da İslamından yetenlik hiç çekilmiyor Allah'ım. Eh ne yapalım bu dünyada bazılarımızın ve babalarını alıyorsun Allah ım. sen ne yapıyorsun iyi yapıyorsun Allah'ım. O yetimliğe karnat bir zan Allah'ım. Senden yetimliğe Muhammed Mustafa'dan yetimliğe Hazreti Fatıma'dan, Fatih Jelmez, Aisha Osman, Biz katlanamayız Allah'ım biz katlanamayız Allah'ım biz katlanamayız Allah'ım bizi Bunlardan yetimli bırakma bırakmam. okuduğu Kur'an'da bir kanı çekiyor. Eğer çekilden kanlarda kase eder, tamam yani. Burası yıkıyoruz için. Bir damla kanla ancak bu kadar konuşabilirim. <Sessizlik> Garibim bir kesim yoktur en iyisin Allah'dan gayri tanadım eski yedim kalmadı Allah'dan gayri Maraş Geceleyim Kahkaya, tamam mı? Anan seni er doğdu, doğdu. Burada kadınlık, erkeklik yoktur. Davada herkes erdir. <gülüyor> Min al müminin rijalu sabekuma ahinullah aleyh. Cenabettir ki bana vermiş olduğu sözde metanet gösteren benim ne er olur er kumlarından Kadın erkek ayıp mı Maneviyyatta Nabiye bin adın Ademiye ana mesleği dediği gibi de, Fena billah, peka billah'a gelende erkekli kadınlık aramalısın diyor. Oh! Her oğlum erkek diyor. Tamam mı? Her biriniz Allah'ın erisiniz, Kalk beceriyle. Soğuk mu, takma, boş varsın, mimni. Bir deprem olsa soğuk çekemiyorsun. Şey hem de beşiklik atan aşağıya gül aşağıya. Değil mi? Yatamından kayıp, al biteniz abdest. Elektrik bir elektrik var. Yah orada atı karanlık olsun. Kırkıya cıklamazdı. Kaldır ellerini. Ondan sonra ne kadar hiç uyum ne kadar ahı elinin varsa bütün ürünü ortaya koyarak yalvaraklar ceklice verdin. Sen bir toz şeker oldun. Allah ceklice daha pişirmeden temsil bir bardak su gibi oldu. Sen kendi toz şekerini atla sürüyeceğiz. Bir karıştır. Haydi. Eski su da kayboldu. Şeker de kayboldu. Aynen öyle kucağında kaybol. Maneviyat kucağında kaybol. Ve de kaladan celineceler oya. Garip bir bir kesil. Yok töremisi, Allah'tan gayri. Tanadır, teskiridir, kalmadı Allah'tan gayri. Bana Allah'a şey der mesela. Öyle Allah'a ki inileye inileye yapma diyor öyle bir takım nevdet hanların yaptığı gibi ya Allah ya Allah der, der işte ya ver ya da bizim günahımıza ben de sen de ah, ben istersen verme ya der, der ki soğuk soğuk değil yürekten bana yapma diyor Cenab-ı Hakk'ın öyleyse şimdi ben bir yürekten bir dua yapacağım siz de yürekten bir amin diyeceksiniz tamam mı? böyle hamile aminler gibi hamileler gibi amin hamile demek yok ama onu göre. ben buraya bazı yapma demedim affedersiniz ben buraya konferans vermeye gelmedim, ben buraya Çanakkana hanı vermeye geldim. Ben buraya, buraya CHP'de askerlerine hücum emin vermeye geldim ben. Her türlü küfre karşı, her türlü zürme karşı, kümle peketi sömülen odaklara karşı. Kimisi de ondan var. Adres gerekiyor. Siz yani sineği bilin atlayan insanlarsınız. Onun için yani artık kürsülerden de her şeyi açıkça çift beklemeyin yani. Ben ey Keremler Kan'ı merhamet buyurdu zaman siz size yürekten amin diyeceksiniz ona göre. Eğer canlı olursa ondan sonra delikanlı gibi derseniz tamam mı? Devam edeceğim. Öyle aminli gibi derseniz ben gidiyorum abi. Hiç bugün burada kalınacağım. Batacağım gideceğim İstanbul'da, ona göre. Anasını Ankara'daki gelir ona göre. Ben Cenab-ı Hakk'a gidince rapor vereceğim. Ya Rabbi gittim Maraş'ı, gördün o işte. Millet nasıl sana amin dedi. Onların yüreğinde bu var Ya Rabbi. Sen bu kullarına nasıl zulmedersin Allah'ım? Sen bu kullarına nasıl acımazsın Allah'ım? Nazlanacağım Allah'u Teala'ya. Cenab-ı Hakk'a cilve yapacağım, ağlayacağım bileceğim. Ne yapalım peki? Kendi ya, niya yapıyor. <gülüyor> saygı ondan sonra hayvan gidiyor gidiyor duruyor bir daha bak miyav miyav ulan yapıyor onlar hayvan yere gidiyorlar miyav miyav hadi gel gel buraya bir dinleyse hayvan alacak alıyor mu? alıyor zünnun musri yıkıkı bizi sürdüğü ki insan cenab Hakk'ın önünde annesinin kucağındaki kundakı gibi bebeğe benzer diyor bebek alıyor ve bilmem ne anası diyor sus bilmem ne istiyor versene. E kadının değişti artık yani neresi yok? Binlerle telaşlı var vesaire. Söz denilen neresi ucuk dağmına. Huuu binlerle de yıkıyor tadı. Kadın sus çocuk boğazır. şimdi senin bilgenden de Bir de beddua etmez buna, daha yüksek perdeler. Kadın bakıyor ki bunlar başı da girecek. Değilip değilip değilip değilip değilip değilip değilip <gülüyor> değilip Sevgilimiz sınırmıştır diyor ki, siz de kapısında böyle ağlayın verir ki nevla versin başına ağzına gidildiğin gidildi zaman kitaplar diyor ki Çocukları ve bebekleri bırakın bir kenara ağlasınlar diyor Hayvanları da getirdin beeeeeee Ağlasınlar diyor kitaplar değil mi? Bu tablo Cenab-ı Hakk'ın bir merhametini celtmelerde Kurban olun misaliyet İnsan psikolojisi yazamak diye görüyor musunuz? onun için yürekten amin diye, ona göre. Esir gibi değil, ölük gibi değil. Bu ülke bize mi diyor? E bizim kalacaktır. Bizim Allah'ımız var. Bizim Muhammed Mustafa'mız var. Onlar bize güç kuvvet alarak yeter. Adın o benim o keyiflerimiz. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetim The NBA.